Artan pilav Yahya Baba, 2. Beyazid Han zamanında Edirne Bayazid Külliyesi'nin aşçılarından biridir. Arkadaşları hoşaf, kebap, sebze, bakliyat pişirir ama onun ihtisası pilavdır. Mübarek işe girişti mi, ibadet ettiğini sanırsınız. Pirinçleri salavat getire, getire ayıklar. Yağını tekbirlerle eritir, tuzunu besmele ile, suyunu fatihalarla salar. Zaman zaman gözünü yumar, enbiyayı, evliyayı aracı yapar. Allah'tan bereket artı var. Onun pilavı herkese yeter, hatta artar bile. Ancak o tek pirinç tanesine bile kıyamaz. Artanı Tuna nehrine atar. Balıklar onun geleceği saati bilir. Köprü başında toplanırlar. Kilerci bakar pilav artıyor. Pirinci aşçıya az vermeye başlar. Ama Yahya baba bir kere bile bu pirinç yeter mi demez. Kilerci şaşkındır. Her gün pirinç miktarını biraz daha kısar ama pilav azalmaz. Aksine çoğalır. Yine herkes boyar. Tuna'nın balıkları bile nasibini alırlar. Kilerci bunu izah edecek tek kelime bilir. Bu bir keramettir. Çok dener ve emin olunca padişaha çıkar. Bu Yahya baba boş değil sultanım der. Halbuki biz ona amele muamelesi yapıyoruz bayezid Veli gönül ehlidir ve aşçı ile tanışmak ister. Kilerci ile bir plan yaparlar. O gün Yahya Baba'ya çok az hatta gülünç denilecek kadar az pirinç verilir. O her zamanki gibi okur. Alemlerin Rabbinden Halil İbrahim bereketi diler. Pilavı çok lezzetli olur üstelik kazanlara sığmaz Yahya baba artanları yine yüklenir Tuna'nın yolunu tutar tam kepçeyi daldırıp balıklara atarken padişah ortaya çıkar ne oluyor bir eder yoksa devlet malını israf mı edersin Yahya baba tutulur kalır ancak balıklar kafalarını sudan çıkarıp Ayıp olmuyor mu Sultanım derler. Koca devletin artığını bize çok mu görüyorsun? Ya ya baba, öylesine mahcup olur ki anlatılamaz. Utancından secdeye kapanır. Allah'a söverür. Beyaz Edirveli onun kalkmasını bekler. Ama geçmiş olan mübarek çoktan ruhunu teslim edip kavuşmuştur. Rahmeti Rahmana ruhu şad olsun.